Evet arkadaşlar kesinti bir problem oldu. Şu anda ses ve görüntüde herhalde bir problem yok. Gelmiş olmalı. Şimdi arkadaşlar, evet şimdi demek ki bizzat görme durumuna geldiğimizde kabirdeki durumu o zaman bizim kabirle alakalı bilgi seviyemiz görerek efendim bilgiye ulaşmak ki bu aynı lakin seviyesine ulaşmak demektir. Ha bir de kabirle alakalı arkadaşlar esas e, bilgiye biz kabri yaşadığımızda ulaşmış olacağız. Yani ne ki ölürüz de kabir hayatını yaşamaya başlarız, işte o zaman hakkal derecesinde bizzat onu yaşayarak e, bu bilgiye onun ne olduğu bilgisine e, kesin olarak ulaşmış oluruz. Böyle bir şey. Yani bu mertebeler anlatırken bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi keşif bilgisi arkadaşlar, bir takım, perdenin açılmasıyla bir takım gayet bilgilerine vakıf olmak şeklinde tanımlanıyor dedik. Üç tane mertebeden söz ettik. Bu mertebelerin her birine göre, deminki söylediğim manada yakınlık lik açısından ilmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın gibi farklı bir kesinlikler olduğu gibi, kesinlik dereceleri olduğu gibi, e, bunların e, doğru ya da yanlış olma olabilme e, noktasından da birbirine göre farklılıkları var. Şimdi buna göre muhadara ve mükaşefe mertebesinde gelen bilgiler, kesin ve doğru olabileceği gibi yanlış da olabilir. Yanlış da olabilir dediğimiz şu, yani burada... Şeytan ve benzeri, e, benzeri kötü niyetli cinlerin ve benzeri e, güçlerin insanı aldatması da söz konusu olabilir bilgi konusunda. Ancak müşahede halinde gelen bilgi kesin bilgidir. Yani bu müşahede denilen bir hal yaşandığında arkadaşlar, o hali, e, o hal çok net bir hal olduğu belirtiliyor ve burada ya doğru bilgi doğruysa kesin doğru olduğu biliniyor ya da şeytani ise şeytani olduğu yanlış olduğu tespit edilebiliyor ama diğer mertebelerde yani mükeşefe ve muhadara hallerinde bu fark edilemeyebiliyor işte tasavv kaynaklarından hücuri bu, bu kitabı size tanıtmıştık ee, ilk haftalarda e, kaynakları tanıtırken hatırlayacaksınız. Hücuri'nin Keşf-ül Mahcup isimli eserinde bu hususa özellikle e, işaret e, ediliyor. Ve işte mükaşefe halindeki bilgiyle müşahede halindeki bilgiler efendim, farklıdırlar. E, birinde hata olur ama diğerinde hata olmaz anlamına gelen açıklama yapıyor hucuri burada şimdi e, bu bunları e, ayrıntılı olarak oradan okuma imkanınız var Ben bir sonraki e, konuya e, işaret edeyim acaba e, bu müşahede halinde kesin bilgi geliyor da mükaşefe ve müşahede mükaşefe ve muhaara halinde e, neden e, hata oluyor bu yani hatanın sebebi ne olabilir sadece şeytanın kandırması mı yoksa başka sebeplerde var mı tasavvuk kaynakları arkadaşlar bunun üzerinde özellikle e, duruyorlar şimdi e, bir defa müşahede halinde e, bilgide ya kesin e, kesinlik vardır dedik e, önce onu o kesin bilgiyi biraz daha anlayalım sonra hata üzerine e, Geçelim yani diğer mertebelerde niye hata olduğu konusuna. Deniliyor ki bu müşahede halinde gelen bilgi kaynağı bakımından, doğruluğu bakımından ve bir de kesinliği bakımından vahiy gibidir. Vahiy gibidir. Şimdi Avgaz Ali Hazretleri bunu İhya-ülüm özellikle anlatıyor. Vahiy değil, vahiy, vahiy gibi. Ne demek vahiy gibi? Şu, şu demek... Şimdi vahyin kaynağı nedir? Ee, Hz. Allah'tan geliyor. Bu ilham bilgisi de müşahede haline gelen bilgi de ilmiyle dün yani Allah katından gelen bilgidir. Kaynak bakımından aynı kaynak. Ee, vahiy doğrudur yani asla yalan değildir. Dolayısıyla e, doğru keşif de evet o da doğrudur. Doğruluk bakımından da e, doğruluk bakımından da vahiy benzetiliyor. Bir de kesinlik. Kesinlikle kastedilen arkadaşlar, e, deminki söylediğim yakîn manası. Yani zan mı ifade eder yoksa kesinlik mi ifade eder diye soruyu soracak olursak, nasıl vahiy kesin bir bilgi ifade ediyorsa, e, bu doğru keşif de kesin, yani müşahede halinde elde edilen bilgi de kesinlik ifade eder deniliyor. Ve ayrıca bu halde yaşanan bilgiye şeytan ve nefsin müdahale etmesi söz konusu değil. Yani şeytan müdahale edebilir. Ancak onun müdahalesini o keşif sahibi fark eder. Yani müşahede hali arkadaşlar çok net bir halin yaşanması durumu. Orada bir kafa karışıklığı, bir gönül karışıklığı söz konusu değil derler. Ancak... Diğer mertebeler bu kadar net değil. Yani mükaşefe mertebesi de müşahede mer e, muhadara mertebesi de bu kadar net değil. Dolayısıyla orada e, kesin kesin doğrun bilgi olduğundan söz edemeyiz. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Peki e, neden yanlış olabilir? Yanlışlık nereden kaynaklanır? Evet kaynaklarda bunun üzerine durulmuş. Özellikle Naksibendiye şeylerinden, İmam Rabbani Hazretleri, ünlü eseri Mektubat'ta, Mektubat'ın değişik yerlerinde, bu keşif sırasında niye yanlışlıklar olabileceğini anlatmış. Orada delediğimiz bilgiye göre, 1. E, hatanın sebebi, ilham alan kişi, kendi yanlış sezgileriyle, e, ilhamı karıştırarak, hepsinin keşif ürünü olduğunu zannedebilir. Ya demek ki önceki bilgiyle e, yani kendi sezgileriyle aklıyla bulduğu bir takım bilgilerle ya da ilham bilgilerini karıştırır. Hata buradan gelebilir. Bir. İki. Keşif yoluyla ya da rüya ile gördüğü bir takım gaybe ait bilgileri göründüğü gibi sanıp zahiri manasına hamlederek yanlış hükme varabilir. Şimdi burada şunu özellikle söyleyelim. E, rüya arkadaşlar işte keşif yollarından bir tanesidir. Ve rüyalardaki sembolleri biz doğru yorumladığımızda gelecekle ilgili bir takım bilgilere ulaşırız. Kur'an-ı Kerim'de rüyanın böyle özelliklerinden bahsediliyor ve rüya örnekleri veriliyor. E, ancak bir şartla gördüğümüz sembolü doğru yorumlamak. E, bazen apaçık bilgiler şeklinde gelir. Hiç yoruma gerek olmaz ama bazen de veya çoğu defa da yorumlanması gerekir. İşte İmran-ı Banasileri diyor ki e, bu gördüğü rüyadaki se sembolleri doğru yorum bir defa yorumlanmaması gereken rüya olduğunu zannedip göründüğü gibi e, olduğunu düşünüp yorumlamadığı zaman hata eder. Bir. İki. Yorumlar ama doğru yorumlayamazsa yine burada da hata yapmış olur diyor ikincisi e, bu keşifte yanılmanın sebebi e, üçüncüsü Arkadaşlar bu e, ilgili soruları arkadaşlar şöyle göz atıyorum e, biraz sonra cevaplayacağım e, şu bilgileri bir vereyim e, Ondan sonra sorularınıza bakacağım şimdi Üçüncüsü, Levh-i Mahfuz'dan e, okuduğu, yani ilahi ilim ve takdirin kayıtlı olduğu bir kitap, Levh-i Mahfuz. E, kader hükümlerinin yazıldığı şekilde meydana geleceğini zannederek yanılabilir. Bu ne demek? Kısaca bunu bir açıklayayım. Şimdi biliyorsunuz bizim dünyada başımıza gelecek olan şeyler e, yazılmış Levh-i Mahfuz'da. Kaza hükümleri, kader hükümleri. Ancak kelam alimlerinin bir kısmı diyorlar ki bu levh-i mahfuzdaki hükümlerin bir kısmı değişebilir e, nitelikte hükümlerdir. Bir kısmı ise asla değişmeyen nitelikte hükümlerdir. Değişmeyen nitelikte hükümlere kazayı mübrem diyorlar. De, e, değişebilir nitelikte olanlara ise e, kazayı muallak diyorlar. Evet. Yani mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hadisinde Es sadakatü terüddül bela ve tezüdül omur Sadaka belayı hedef eder, ömrü uzatır Şimdi sizin başınıza bir kaza geleceği levh-i yazılı ise Diyelim ki bugün yola çıkacaksınız ve işte 300 kilometre sonra başınıza bir kaza gelecek. Bir araba kazası yaşayacaksınız diyelim. Böyle yazılmış. Eğer bu kesinse, mübrem bir hükümse bunun değişmesi mümkün değil başınıza gelecektir. Yok eğer mübrem değil de muallak ise, askıda ise o zaman siz sadaka, yola çıkmadan sadaka verdiğimizde bu sadaka o başınıza gelecek olan belayı def eder. E, dolayısıyla o kazada ölecekseniz ölmezsiniz. Ömrünüz uzamış olur. E, şimdi bu manada arkadaşlar e, levh-i ar aradan perdenin kalkıp da levh-i Mahfuz'daki bilgileri okuyan bir veli oradaki hükmün kesin mi ya da, ya da askıda mı olduğunu yani muallak mı olduğunu ayırt edemeyeceği için Oradan aldığı bilgi de yanılabilir. Yani 200. 300. kilometrede işte falan canın başına bir kaza gelecek diye bir hükmü orada görüp bu bilgiye sahip olabilir. Ancak sonra kaza olmadığını gördüğünde evet bilgi de yanıldığı ortaya çıkar. Neden? Çünkü evet kaza olacak ama sadaka vermezse kaza olacak e, demektir. Sadaka verdiğinde evet o kaza vererek e, ortadan kalkmış demektir. Demek ki bir de yanılgının sebebi budur. E, ondan sonra e, bir başka yanılgı sebebi de arkadaşlar e, keşif bilgisine şeytanın bir takım bilgi karıştırması e, konusu. Yani şeytan bilgiyi bulandırabilir. Böyle bir gücü var. E, doğru bilgiler arasında yanlış, hatalı e, sapkın bilgileri sokuşturabilir. Hem de suret haktan göstererek. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de Harç Suresi 52. ayette anlatıldığı şekliyle şeytanın sadece veli kullara değil peygamberlere bile bu manada müdahalelerde bulunduğu ifade edilir. Ancak Hz. Allah peygamberlerini uyararak şeytanın e, şeytanın efendim ee, bu ilkağıtı yani sokuşturması e, ortadan kaldırılır demek ki bir de ama Veli için böyle bir şey söz konusu olmadığından e, Veli burada yanılabilir ee, evet, sorulara sonra bakacağım dedim şimdi şu maddeleri bitireyim bir tasavvuf eğitimi beşinci madde tasavvuf eğitimi sırasında mürit manevi sarhoşluk hali yaşadığından keşif bilgisini doğru anlayamayabilir yani e, burada keşif bilgisi e, manevi cezbe hali sırasında doğru algılanamayacağı için hata olur. E, dolayısıyla bu tür hatalar e, söz konusu olduğunda kişiler bilgilerden emin olabilmek için Kur'an ve sünnetin yani şeriatın açık naslarına göre o bilgi hakkında kanaat edilir. Yani açık naslar e, ne söylüyorsa ona uyuyorsa bilgi, o zaman o keşif bilgisinin doğru olduğunu anlar. Uymuyorsa o zaman yanlış olduğu ortaya çıkar. E, eğer bu hususta kitap ve sünnette çok açık bir hüküm yok ise, o zaman... Keşif yoluyla bir şeyin hak mı batıl mı olduğunu anlamak gerçekten zor bir durumdur, der İmam-ı Rabbani. Böyle bir durumda keşif sahibi hata ederse, iştihadında hata eden müştehit gibi sayılmalıdır, diye de ekler. Şimdi, demek ki arkadaşlar bunlar birer hata maddeleri ve bu hatalardan kurtulmak için kitap ve sünnetin, Açık verilere bakmak lazım. Eğer e, kitap sünnet bilgisi yoksa o zaman mürit durumunda olan kişiler bunu şeyhlerine soracaklar. Eğer e, Ya da bir takım alimlere soracaklar ve alimlerin görüşleriyle e, o keşif bilgisinin doğru ya da yanlış olduğunu öğrenmiş olacaklar. Şimdi kısaca sorulara da göz atıp ondan sonra e, buradan kaldığım yerden devam edeyim. E, müşahede ile elde edilen bilgi sadece bunu yaşayanı bağlar değil mi? Evet doğru bunu söyleyecektim. İleride gelecek bu. E, söylemiş olalım. Yani müşahede bilgisi arkadaşlar e, eğer doğru olduğundan emin olduğu takdirde e, o kişiyi bağlar. Bir başkasını bağlamaz. Onun müşahede bilgisine güvenen e, ihtimal eden kişi onu e, o da onu uygulayabilir. Ama bunu uygulamak mecburiyetinde değildir. Bunu özellikle belirtelim. E, ayette ecel belirlenmiştir diye geçiyor. Evet arkadaşlar bu e, ecel meselesi yani ömrün uzaması, kısalması meselesi e, hadis-i şeriflerde e, ifade ediliyor dedik. Ayette de ecel geldiğinde ne bir saniye ileri ne de geri. La yastakdimüne saaten ve la yastakhirun ne ileri alınabilir ne geri alınabilir buyuruluyor bu e, tabi bu ömür meselesi ecel meselesi ya yani daha doğrusu kader meselesi kelam alimler arasında tartışılıyor e, arkadaşlar ecel dediğimiz şey son anı ifade ediyor ömür ise bir süreç bir kimsenin öleceğinin kesinleşmesi yani ecelinin belirlenmesi demek dolayısıyla o kesinleştikten sonra ne ileri ne geri e, değişmez demek. Ama ömür dediğimiz o süreç uzun ya da kısa olabilir şeklinde açıklıyorlar. Yani buna böyle bir açıklama getiriyorlar. Bir kısmı da ömür sene olarak uzamaz, ee, ömür bereketlenir. 50 senelik, e, 50 sene yaşar bir kimse ama 100 senede yapacağı işleri yapar. Allah öyle bereket ihsan eder deniyor. Dolayısıyla ömrü bu şekilde uzamış olur diyorlar. Belhasıl konu tartışmalı bir konu. Yani e, kelam alimler arasında tartışılıyor. Ama bizi ilgilendiren tarafı tabii ki onun esas e, buradaki e, yönü el alınan yönü e, evet kaza kader hükümlerinin değişken olup olmaması noktasından keşifteki e, yanılma meselesi. Evet şimdi keşif bilgisi insana ne kazandırır? Eee bunun arkadaşlar, evet bu ustada değişik açıklamalar var e, şey, tasavv kaynaklarında. E, bir defa keşif yoluyla arkadaşlar, dini nasları yorumlama ve bunlardan hüküm çıkarma noktasında e, bir takım yeni bilgiler e, elde etmenin mümkün olduğu söyleniyor. Nasıl? Yani mesela bizim Elimizde e, tasavvufi tefsirler var. Tasavvufi tefsirler, aynı zamanda işari tefsir diye anılır bunlar. E, buradaki bilgiler daha çok keşifle elde edilen bilgilerdir. Kur'an'ın manalarının ilk anlaşılan manalarını kabul ettikten sonra o e, ayetlerde bir takım hususlara daha işaret edildiğini Keşif yoluyla öğrenir tasavvuf büyükleri. İşte keşif yoluyla bu manada Kur'an'ın manalarında derinlik, evet yeni bir boyut elde etme söz konusu olur. Şimdi burada bir husus var. O da şu, dedi ki keşif yoluyla gelecekle alakalı bir takım bilgiler, yani gayb aleminden bilgiler elde edilir. Bu gayb konusunu da vaktim e, elvede olukça kısaca anlatmak isterim. Yani gaybden bilgi alınır mı alınmaz meselesini. Ama ondan önce bu Aziz Nesefi'nin bir açıklaması var. Onu kısaca bir e, arz edeyim. E, diyor ki e, Aziz İddin Nesefi, gayb aleminde bir takım melekler vardır. Bu alemde zaman ve zaman ötesi olmadığı için Zaman kaydı altında olan bizleriz. Yani bizim geçmişimiz var, geleceğimiz var. Ama gayb aleminde zaman ve zaman ötesi olmadığı için geçmişte olan, şimdi var olacak var olan ve gelecekte olacak olan her şey orada hazır durumdadır. Melekler bu aleme vakıf olunca aslında gaybi değil, hazır olana vakıf olmaktadırlar. Bize göre gelecek ama onlara göre hazır durumda. Günün aynasını parlatmayı başaran kimselerin ruhlarıyla oradaki melekler arasında bir münasebet meydana geldiğinde, bu temiz ruhlar ile melekler karşı karşıya duran iki saf ayna gibi olurlar. Melekler bilince o bilgiler bu kimselerin gönlüne akseder. E, dolayısıyla aslında melekler için hazır durumda olan bilgiler, bu alemde zaman kaydı altında bulunan insanın gönlüne geldiğinde o insan için gelecek bilgisi olarak karşımıza çıkar. İşte diyor bu gayb alemi bize göre gayb durumunda olan bir takım bilgiler meleklere göre gayb değil hazır durumdadır ve onlardan kalplere yansımaktadır demiş oluyor. Şimdi bu burada e, bununla alakalı bir hususu daha e, vaktim elverdiği ölçüce kısaca ölçüde kısaca arz edeyim e, şu bazı kimseler derler ki kaybı Allah'tan başka kimse bilemez çünkü Kur'an-ı Kerim'de la ya alemu menfise ma'vat ve arza el kaybe illallah e, semavat ve arzda e, olan Allah'tan başka kimse bilemez. Semavat ve arzda kim varsa bunların hiçbirisi kaybı bilemez ancak Allah bilir diye geçer. Evet soruda da tam bu konuyu söylüyorduk. Soruda sorulmuş oldu. Peki o zaman kaybı bunlar nasıl biliyorlar? Veya bileceğinden, bilebileceğinden söz ediliyor. Bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Bizim anlayacağımız manada yaşadığımız bu alemle ilgili ee, örneklerle anlatalım. Şimdi Lokman suresi sonuncu ayette beş tane gayb konusu anlatılıyor biliyorsunuz. Hadis-i şerifte de o ayeti açıklaması adedinde mugayyabat-ı hamse beş kayıp konusu açıklanıyor. Nedir bunlar? Yağmurun ne zaman yağacağını kimse bilemez. Bir defa kıyametin ilmi Allah'ın yanındadır. Yağmurun ne zaman yağacağı rahimlerde olanı yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini kimse bilemez şeklinde anlatılan gayb konuları. Şimdi arkadaşlar yağmurla alakalı yağmurun ne zaman yağacağı bir gayb konusudur. Ancak tasavvuf ehli gaybı iki başlık altında ele alıyorlar, ikiye ayırıyorlar. Bir mutlak gayb, bir göreceli, izafi gayb. Mutlak gayb asla bilinemez. Ama göreceli kayıp kişiye göre, kişinin durumuna göre değişkenlik arz eden kayıptır ki bu bilinebilir. Kişiye ve pozisyona göre bilinemeyeceği değişir. Ee, mesela diyelim ki biz şimdi odanın içerisindeyiz. Kapının arkasındaki olanlar bizim için kayıptır. Ancak kapı açıldığında o gayb olan şey bizim için kaybolmaktan çıkar görürüz. Demek ki bir pozisyon değişti. Veya Oda içerisinde olan bizler için kapının ardındakiler kayıptır ama dışarıda olanlar için o kayıp değildir. Şimdi bunun gibi böyle izafi kayıp olarak bu beş madde göreceli izafi kayıp olarak kabul edilir. Yağmur evet bizim için kayıptır ama uyduyla bulutları gözlemleyen, efendim yerden bir takım aletlerle bulutların durumunu gözlemleyen kişiler o bulutu görüp, Yağmur bulutu olduğunu tespit ettikten sonra Efendim bulutun ardındaki rüzgarı akış hızını onu itiş hızını tespit ettikten sonra Mesela Edirne'de bir bulut tespit etmiş ve bu hızla bu bulut İstanbul'a bir gün e, sonra ulaşacak diye hesap yapıp da Yarın İstanbul yağmurlu dediğinde aslında kayıptan haber vermiş olmuyor Gördüğünden haber vermiş oluyor yani bizim için gayb olan, diğer insanlar için kayıp durumunda olan o yağmur durumu onun için görülebilir hale geldiği veya hesaplanabilir duruma geldiği için o gördüğünden haber vermiş oluyor. Demek ki bize göre gayb ama ona göre yani o hesabı yapana göre gayb olmaktan çıkıyor. Keza mesela rahimlerde olanı kimse bilemez. Bu tefsirlerde işte çocuğun cinsiyeti de bilinemez şeklinde açıklamalar yapılmıştır. Evet doğru, çocuğun cinsiyetini kimse bilemez. Ancak ultrason cihazını kullanan bir kimse, e, ultrason ile ana rahmindeki cenninin e, ekrana yansımasıyla bir kimse cenninin, çocuğun cinsiyetinden haber verebilir. Peki o neden haber veriyor? Gayet haber vermiş olmuyor, gördüğünü söylemiş oluyor. Ekrana yansıyor çünkü ekrana yansıyor ve gördüğünü haber veriyor bak bizim için gaybı olan onun için gaybı olmaktan çıkmıştır bunu diğerlerine de arkadaşlar böyle teşbih edebilirsiniz demek ki o zaman gaybı izafi ve mutlak gaybı olarak ikiye ayırmamız gerekiyor tasavrufiyeli böyle anlatıyor ee, izafi gayb olanlar Evet kayıptır ama kişiler ve pozisyona göre kaybolmaktan çıkabilir Çıktığında da o kişi kayıptan haber vermiş olmaz zaten. Peygamberler de böyle haber verirler. Mesela Peygamber Efendimiz gelecekten haber veriyor. İran fethedilecek diyor. Efendim Şam fethedilecek diyor. Ee, Bizans fethedilecek diyor. Neye göre söylüyor? Aslında bunlar gayb bilgisidir ama Peygamber Efendimiz'e gösterildiği için gördüğünü bize söylemiş oluyor. Allah bildirmese bilemeyecek. İşte bu, bu şekilde e, anlamamız gerekiyor. Evet. Evet bu örnekler bilimin neticesi. Yani ne demek istiyorsunuz arkadaşlar? Bunu biraz daha açalım. E, demek ki arkadaşlar gayb konusu e, gayb konusu ee, bu şekilde anlaşıldığında o zaman bir problem yok. Yoksa öbür türlü e, tutar, e, o yağmurun mutlak kayıp gibi e, olduğunu söylerseniz o zaman e, bunu asla izah edemezsiniz. Tabi tasavvuf ehli bunu asırlar öncesinden beri söyleye geliyor. E, ta 800-900 sene önce bu konuya temas ediyor ve bu şekilde olduğunu belirtiyor. Tasavvuf ehli açısından ne yağmurun bilinmesinde ne de rahimlerde olanın Evrendim tespit edilmesinde hiçbir problem yok çünkü o mutlak kayıp değil. Peki mutlak kayıp e, nedir diye soracak olursanız, evet mutlak kaybı arkadaşlar e, Allah'ın zatıdır ve Allah'ın zatını la yalemun gaybi illallah Allah'ın zatını Allah'tan başka kimse bilemez, idrak edemez, kavrayamaz. Peygamberler dahil. Dolayısıyla kaybı Allah'tan başka kimse bilmez demek. Evet Allah'ın zatını Allah'tan başka kimse bilmez demektir. Ee, he, tasavvuftaki durum bilimine izah edilebilir mi? Tasavvuftan bahsetmedim arkadaşlar. Bu yağmur meselesi tasavvuf meselesi değil. Dinin meselesi. Yani yağmurda cenini bilmesi meselesi. Kur'an-ı Kerim'deki ayet, Lokman suresi son ayetini okursanız bu dinin meselesi. Gayb meselesidir. Ve e, bunu şimdiki bilim ortaya koydu diye böyle açıklamıyoruz. Eski dini takvimlere bakın. Takvimlerde de mesela bir sene öncesinden bastan takvimler bir takım mevsim olaylarından bahsederler. Derde mesela diyelim ki Aralık'ın şu tarihlerinde Bevdül koca kar Soğukları olacak derler. Bu ne manaya geliyor arkadaşlar? Bu gayıptan, gelecekten haber vermek değil. Genellikle o zamanlarda böyle bir soğuk olduğu için tecrübeyle bilinen bir şeydir. Bakınız bizim için kaybolan bir durum, onu yıllarca tecrübe etmiş olan kişiler için kaybolmaktan çıkıyor. Ve Bunun gibi bilimle e, şimdi bilinen bir şey evet bilimin sonucunda kaybolmaktan çıkmış oluyor. E, yani bilimle